Rize Haber 53R Köşe Yazısı Ağız ve Diş Sağlığının Önemi Ağız ve diş sağlığını ihmal etmek, kalp hastalıklarından diyabete kadar birçok ciddi hastalığın riskini artırabiliyor. Modern tıp araştırmaları, ağız ve diş sağlığının insan sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre ağız, vücudun dış dünya ile temas ettiği ilk noktadır, ve burada oluşan bakteriler zamanla kan dolaşımına karışarak farklı organları etkileyebilir. Bu nedenle ağız sağlığı sadece estetik bir konu değil, aynı zamanda genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından kritik bir faktör olarak değerlendiriliyor. Diş hekimleri özellikle tedavi edilmeyen diş çürü ve diş eti hastalığı gibi sorunların zaman içinde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtiyor. Bu rahatsızlıkların ilerlemesi halinde ağız içinde oluşan bakteriler kan dolaşımına geçerek vücudun farklı bölgelerine yayılabiliyor. Ağız sağlığı ile kalp ve metabolik hastalıklar arasında güçlü ilişki, özellikle son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar ağız sağlığı ile bazı kronik hastalıklar arasında önemli bir ilişki bulunduğunu gösteriyor. Araştırmalar, özellikle diş eti enfeksiyonlarının şu hastalıklarla bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. Kalp Hastalıkları Diabet inme. Uzmanlara göre diş eti hastalıkları, vücutta kronik iltihap, inflamasyon seviyesini artırarak damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle kalp damar hastalıkları riskinin bu kişilerde daha yüksek olduğu belirtiliyor. Diabet hastalarında ise ağız sağlığı ayrı bir önem taşıyor. Kontrolsüz kan şekeri, diş eti hastalıklarının daha hızlı ilerlemesine neden olurken, Diş eti enfeksiyonları da kan şekeri kontrolünü zorlaştırabiliyor. Sindirim sistemi ağızda başlıyor. Besinlerin sağlıklı şekilde sindirilebilmesi için ağızda iyi çiğnenmesi gerekiyor. Diş kaybı, çürük veya diş eti problemleri nedeniyle yiyecekler yeterince parçalanamadığında sindirim sistemi daha fazla zorlanıyor. Bu durum zamanla mide ve bağırsak problemlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı dişlerin yalnızca estetik bir gülüş için değil, aynı zamanda sağlıklı bir sindirim sistemi için de gerekli olduğunu vurguluyor. Ağız sağlığı sosyal yaşamı da etkiliyor. Ağız ve diş sağlığı sorunları bireylerin sosyal yaşamını da doğrudan etkileyebiliyor. Ağız kokusu, diş kaybı veya diş eti çekilmesi gibi problemler bireylerin özgüvenini azaltabiliyor ve sosyal ilişkilerde olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, Ağız sağlığının korunmasının yalnızca tıbbi değil aynı zamanda psikolojik ve sosyal açıdan da önemli olduğunu ifade ediyor. Dünya genelinde en sık görülen ağız sağlığı problemleri şunlardır. Diş çürüğü, diş eti hastalığı, diş taşı oluşumu, diş eti çekilmesi, ağız kokusu. Bu sorunların büyük bir kısmı düzenli bakım ve erken müdahale ile önlenebiliyor. Ağız ve diş sağlığı için 7 temel öneri Diş hekimleri ağız sağlığını korumak için şu alışkanlıkların günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesini öneriyor. Kalın ona işareti dişlerin günde en az iki kez florülü diş macunu ile fırçalanması. Kalın ona işareti diş ipi veya ara yüz fırçası kullanılarak diş aralarının temizlenmesi. Kalın ona işareti şekerli ve asitli gıdaların tüketiminin azaltılması. Kalın ona işareti sigara ve tütün ürünlerinden uzak durulması. Kalın ona işareti dengeli beslenme ve yeterli su tüketimi. Kalın ona işareti dil temizliği yapılması. Kalın ona işareti her 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü. Koruyucu diş hekimliği önem kazanıyor. Günümüzde diş hekimliği alanında koruyucu tedaviler ön plana çıkıyor. Uzmanlar, erken dönemde yapılan kontroller sayesinde birçok diş probleminin büyümeden önlenebildiğini belirtiyor. Koruyucu diş hekimliği uygulamaları arasında düzenli temizlik, diş taşı temizliği, fissür örtücüler ve flor uygulamaları yer alıyor. Sağlıklı bir toplum için ağız sağlığı bilinci şart. Uzmanlar, toplumda ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor. Çocukluk döneminde kazanılan doğru ağız bakım alışkanlıklarının yaşam boyu sürdürülebileceği ve birçok sağlık sorununu önleyebileceği ifade ediliyor. Son olarak, sağlıklı bir ağız yalnızca estetik bir gülüş değil, sağlıklı bir yaşamın, güçlü bir bağışıklık sisteminin ve yüksek yaşam kalitesinin temel anahtarlarından biri olarak kabul ediliyor. Uz Diş Hekimi Demet Akbulut